Modern Sabahlar modern Sabahlar modern Sabahlar La lala, la la la la la la la la la la la la la la la la la la Evet, günaydın sevgili dinleyiciler. Good morning. E, hatta e, biraz ayıp oldu ama good morning değil ne ne diyelim? Günaydın diyelim. Tünaydın demek lazım Faiz doğru. Tünaydın demek lazım gerek bazen bazen. bazen. Vallahi bravo. Vallahi yani, bravo. O kadar yerinde kullanıldı ki şu. Vallahi nasıl cezalandıralım kolumun... kendimizi Oktay? Ağır şekilde cezalandıralım Çok. ondan hiç şüpheniz olmasın. Ee, yani ne diyeyim ne diyeyim o arkadaşımızın rahatsızlığı bizi mahvetti perişan etti ya. Mahvetti. Vallahi teneki peyniri gibi e, kafasıyla daha doğrusu peynir tenekesi büyüklüğündeki kafasıyla bizi perişan etti, perişan etti yanlış anlamam olmasın yani. bu kibar e, e, küçük keçi peynirleri var onlardan onlar değil. değil bildiğiniz değil, bildiğim... beyaz yumuşak 20, yumuşak. 20 kilo 20, 20. 20, bir de e, brüt mü 20, net mi 20, onlar. net 20 ya net, net 20, 20. Net 20. Suyu Suyu dö şey 30 olur. mu oluyor, yani nereden var? <Gülüyor> yumuşak kilosu 7 lira o peynir tenekelerinden bahsediyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın. O arkadaş bizi perişan etti sevgili dinleyiciler. Ama siz de arkadaşlarınızı iyi seçin. Perişan olmayın. Biz olduk, siz olmayın. Biz yandık, siz yanmayın. Teşekkürler tek başına bir alkış gibi duyuluyor bu ama Fahir. Aman, Arkasına aman. şöyle düşün bir aman fotoğraf değil. çekilmiş Aha. yani bir kişi alkışlıyor gibi ama aynı anda arkasında tek sıra olmuş nedense onlar. Evet. Milyonlarca insan var Vallahi. öyle Fahir. şey gibi mi Oktay böyle ne? hani Derler ya böyle bir sigara vardır bırakırsın hani o sigarayı içersen onun arkasında milyonlarca sigara vardır. Aynı. Aynı mı? Aynı ya örnek. valla örnek. Yemin ederim örnek aynı yani. Örnek aynı. Aynı valla çok iyi düşündüm, oldu. Düşündüm düşündüm de bulamadım Fahir. Valla dün kutlamalar kutlamalar kutlamalar artık yani mahvedi, mahvoldu. Perişan olduk. Perişan olduk sevgili dinleyiciler perişan. Bittik ya bittik valla bittik. Seneye belki zor toparlarım kendimi. Vallahi se sene dünya, sene dünya radyocular, radyo <gülüyor> günü radyocular da değil ya radyo günüymüş. Dünya radyo günü evet. Ya radyo günüymüş. Arkadaş radyo, radyo, radyo radyocusuz olur mu? Olur mesela bizim radyo oluyor. <gülüyor> Sabah bu saate kadar öyle radyocusuz bir radyo olarak devam ediyor. Keşke kaka efektimiz olsaydı ya. Vallahi kaka efekti. Yani Hocam onun yerine şöyle bir şey var kaka efekti yerine. olur mu? Ha? Şimdi şimdi her şey yerine oturdu. Yalnız dün bir gitsinler de sevgidinizler bir arsız bunlar. Sevgili bunlar diniciler. iyi alışırlar buraya. Bunların çiftleşmesi önemli midir? Bırak orayı. Özeniyorlar, resmen kedilere mi özeniyorlar? Neye özeniyorlar? bilmiyorum ki bunların öyle bir dönemi yok yani. Evet, vallahi ne bileyim dönemi. Neyse gittiler, hiç He, ses hiç etme, hiç dur. Ses etmesin. Birazdan yine gelirler. Hiç ses. He, hep dışarıya yemek koyuyorlar, ona geliyorlar herhalde bu Lütfen atlar. Lütfen herkes atlar için bir kapsu ve bir kap yemek bıraksın. Kap dediğim biraz kabı irice tutalım. E, Tabi yani o demin bahsettiğimiz teneke de olabilir, hmm. şey de olabilir. Dün tatlı bir gurur vardı herhalde. Evet. Ee, ben de özellikle en büyük menem diye geziyordum. <gülüyor> tatlı bir gurur, o, o değil mi? Valla ona benzer bir şey. Yani dün e, TRT Radyo 1'de e, daha önceden vadettiğimiz kelimeleri söyledik. Üçümüzde alnımızın düşeni, akıyla akı çıktık yayından. Ha derseniz ki e, alnınızın akı kurtardı mı? E, kurtardı bence yani. <gülüyor> İyi oldu yani. <gülüyor> yani e, tabii şöyle ikinci tura geçelim diye bir şey konuşuldu evet. şarkı İki, çalarken. ikinci turda bir tane sizde ama yani ikinci turda da... Şey olmadı. Yapamadık onu, yapamadık. onu yapamadık. Onu yapamadık. Çünkü öyle bir söz vermemiştik. O saçma olacaktı biraz diye yapmadık yani. Yani söz vermiş olsak onu da yerinde tutardık yani. Tabii, evet, şey, yani o an karar vermiştik ona. Ee, üç şey vardı iddiamız vardı bilmeyen dinleyicilerimiz Çok için. Bir kere Ege hemen sözlüyorum. arsız gibi kullandı bak hemen arsız gibi kullandı. Birlikte kullandık. çektirdiğimiz fotoğrafları daha sonra sizde paylaşacağız gibi bir kalıbı Ege kullandı. Ben, ben biraz... Hey, çok heyecanlıydım ben. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok özlemişim Ankara Radyosu'nda mikrofonda olmayı. O yüzden biraz e, heyecanımın da geçmesini bekledim. Ve dönderme e, kalıbını doyasıya kullandım. Onu yaşamama izin vermedim Fahir ama... ...senin Vallahi, de heyecanını anlıyorum. Ben hemen arkasından... Hemen akabinde, şey, Ben şey gibi hissettim ya. Hani böyle finish çizgisine... Görmüş. Hay hay böyle şeyciler... ...atletler koşarlar koşarlar... ...böyle çizgiye evet. doğru gelince... Kafayı göğüsü her taraflarını uzanan bütün uzuvlarını ileri doğru atarlar foto ya. Finish'te foto finishte şuradan fini çıksın diye. Ha. Sen foto finish'e... Ben de arkadan foto finish Zaten belli benim son kullanacağım da yani ise öyle bir son can havliyle kullanıverdim yani. Oracık da kullanıvermişim. Yani hemen orada şey gibi düşündüm ben Fahir. Hiç atletizm gibi değil de e, daha çok bir orta, orta ve gol. Şimdi yani ben öyle hissettim. Ben şöyle bilmiyorum. hissettim Oktay. Yani Şimdi... Çünkü ortayı mesela göğsünü de biraz. Kendi eksenlerin etrafında dönsem falan Hiç olmaz. Oldu. Ne oldu biliyor musun? Vuracaksın. Hemen vuracaksın orada. Vuracaksın. Vur. Şöyle oldu bak. Sen güzel. Biz son dakika. Son Şampiyon dakika. Yani. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Golü attık. Turu geçeceğiz. Atamadık. Bitti. Koca Atamadı. Atamadı diyor. Ama ne oldu? Sen bir orta. Ben havada bir vole. Daha dur daha top yere insin adam. Top yere inmedi bir ya. Bir kontrol et. Yok. Ben o ortanın güzelliğini bir yaşayayım Bağlasın. Ama izin vermedi. Neden? Gol olacağını hissediyor çünkü. O yüzden yapıştırdı Fahir Spordan örnekler ee, devam edeceği benzer. <gülüyor> evet niye bugün böyle oldu <gülüyor> ya? Ne bileyim manyak gibi bir şey mi o yüzden Ay, güreşi, oldu yani. Güreşe, güreşe müreşe bağlasak neyse yine. Bak güreşte de, de şu vardır mesela. Güreşiyor iki adam son dakika berabere çok, çok yavan olacak ne güzel açıkladık. Hiç girmek istersen güreşe. Abi da mağdur Futbol olmasın da diye. Futbol da çok güzel açıkladık yani şimdi bir. Ya da neyse hadi girdin şimdi. Tamam güreşi değiştireyim. eskrim de eskrimde de olabilir. Eskirim mi? Tabii. Epe'deyiz tamam mı? Epe dalındayız. Son dakika beraberlik. Ben orada hamleyi yapıyorum. Sen hamleyi yaptın. Ben onu savuşturdum. Tak. Puanı aldım. İşte olmadı Fahir. Olimpiyatlarda şampiyon. Sanki karşı takımda gibi olmuş ha, olduk. Ama yani. Saçma o, bir örnek oldu işte. O da şey gibi kardeşim bu sonuçta takım oyunu değil ki. Başka bir şey sevip takım oyunu sevip. Güleş de takım oyunu değil. İşte onun için hiç girmeyeseydik dedim. O zaman yani. sana bir takım oyunu şey yapayım. Ben şimdi şu anda bütün yani başlayan bütün su topu. Mükemmel ha. örnekleri. Bak, su, topu. su topundaki gibi. Tamam. Su topunu dinliyorum fail. Şu anda seni ilgiyle dinliyorum. Su topundayız, Olimpiyatlardayız, tamam mı? Orada şimdi son dakika, son dakika. Sen kaledeymişsin misin? Misin? ben? Evet. Kaledesin. Golü esek zaten kaybettik. Sen golü kurtardın. Ben de suyun altına dalmışım gidiyorum. Ama nasıl? Yani yani hep suyun altındasın zaten. Kafayı bir çıkarıyorum orta geliyor. Son saniye artık ya. Gelişiyle ben... Hiç daha topu havadan bir tokatlıyorum topu. Gol. Gol bu güzel oldu. Ve Olimpiyatlar'da şampiyon. Ve Barış Manço çalmaya başladı. Ve eğer yaşasın. Değil mi? O hemen sonra çalmaya başladı. Evet sonra da Barış Manço. Sonra Barış Manço çalmaya başladı. Bravo. Neler neler ya hakikaten neler. Çok Siz güzel. de bu örnekleri kendi zevkinize göre arttırabilir. Barış Manço kara sevda adını gözlerimizden iki damla yaş geldi. Ne oldu dinler. falan dediler bize. Yok dedik. Gözümüze bir şey, bir şey kaçtı o, falan dedik. Yok geldiük ya yani. O tatlı o, gurur. Evet, hakikaten. Hemen oracıkta birbirimize sarıldık. Devamını buradan bahsetmek istemiyorsunuz. Ben de bahsetmek istemiyorum. Evet. Tekrar yayına dönüldü yani öyle çok da bir şey olmadı. Evet. Çok teşekkür ederiz. Dünya Radyo günümüzü kutlayan dinleyicilerimiz kutlayan, için kutlamayan. bir türü daha. Sizin gibi radyocu olmaz olsun diyen. Nasıl bir zafer sarhoşluğu yaşıyorsa adam hala ayılamadı baksana. Abi vallahi yani. Diğer arkadaşımız. Bu sapık gibi bir şey yani. Net 20. Net 20. Bürüt 30. 30'un üzerinde. Suyu falan yani o da peynir altı suyu. Kaç galon oluyor yani 30 litre? 30 litre baya olur kadar benim bildiğim. <gülüyor> 8 olur yani. 4. Dört galon falan oluyor herhalde. Olur mu canım? 3.8 hesapla yani. Ya <gülüyor> 3.8 miydi? <gülüyor> Ay. O zaman ee, da O zaman da bunlar da bunlar böyleymiş diyelim. E, i̇stersen bu saati böyle kapatalım. Bu yani. Saati böyle kapatalım. Gidiniz ya bu saati böyle kapatalım. Bugün, bu saat olmadı. Bugün çok sular akacak. Ne oldu mu? O, kalıp oldu mu ya? Yoksa bu geçtikten sonra mı olması lazım? Öyle Yarın olacak, mı kullanalım? olacak? Nasıl olacak? Biraz sonra neden olacağını uzun uzun konuşacağız. Bak Aman ben. kimselere söz vermeyin. Hah. Oldu mu faiz? Oldu. Olmam mı? Aman kimsesizlere söz vermeyin. Ama adımına dikkat. Çalıştı. Işte. sabahlar. Morgen sabahlar. sabahlar. Hey abrumey. Evet. 14 Şubat sevgililer günündeyiz Oktay. Ne diyorsun? Vallahi çok güzel be. Yani ee, bir kere daha herkes sevdiğiyle olsun bugün de. Sadece bugün de değil. Her zaman herkes sevdiğiyle olsun diyoruz. Ne diyelim yani? Ne diyoruz? Niye öyle diyoruz? Ben ama kendimi sevgililerim dememek için o kadar zor tuttum ki bir ara. Aa, Allah'tan şimdi? da demedim yani. Yani... Niye böyle yapıyorsun ya? <gülüyor> Niye böyle yapayım ya? Vallahi yani gene... sığınacak bir yerim kalmadı ya. Liman tipi bir şey mi? <gülüyor> Liman değil durak da olur yani e, ara yeri. Koy mu? Tesis tesis. Güvenli bir koy mu? Güvenli de değil. Koy <gülüyor> <gülüyor> Niye beni böylece ile aratmak zorunda kalıyorsun? <gülüyor> ee, yani şimdi bugün 14 Şubat sevgililer günü. Hı. Ne kadar güzel. Gelsin ayıcıklar, peluş ayıcıklar gitsin kalpli baloncuklar. Şimdi e, yeni bir şey çıkmış, kalp şeklinde kurabiyeler. Aa tabii. Çünkü ayıcıkların ve çikolataların fiyatı pahalı ya. Evet, kurabiye biraz daha ucuz oluyor. Biraz daha ucuz oluyor. Hem hamur, hem hamur, çaya da bana bana yerler sevgililer. Şey kurabiyesi mi? Ne? Un kurabiyesi mi? Di. Ay vallahi var ya bir aşkı bitirmenin en güzel yöntemi kalp Uf. şeklinde un kurabiyesi. <gülüyor> Ver iki sevgiliye. Sonra o, o ilişkide hayır bekle. Olur mu ya? İkisi de un kurabilisinin hastasıysa o. Oh! Ha, de keyfine gitsin. Sen bir yerken tiplerini gör ondan sonra birbirlerinden şey tepsilsinler. Şey diye iki çift düşünsene daha doğrusu bir çift hmm. düşünsene iki Toplam, kişi. benimki ha, Ne öyle, var bunun çiftini? Öyle konuşan. Bamba bunca bak... Far stüdyoyu terk edeceğim şu anda. Çünkü hani Unkur abi olsa ağzında yeni bir derece. Ama Unkur ama... ya adam taklidi yapmak ne demek ya? Ne demek ya? O işte manyak gibi bu konuda olmuş... bir şey. O stüdyosunda bir ruh hastalığı var. Yemin ediyorum virütük bir şey bence. Sen orada orada yaşıyorsun zaten Fire. Ya da yani yaşıyorum da burada yaşamak stüdyosun. denirse Oktay resmen sürünüyoruz ya. <gülüyor> Vallahi resmen sürünüyoruz. <gülüyor> Ay 14 Şubat'ta bakalım ne olacak. Ne demek ee, ne olacak? 14 Şubat. Her taraf o kurabiyelerden. Still continuing. Çok iyi oldu fire. Onu açıkladım. Onu açıkladım çok iyi oldu. Ney kim çıkarmış? Vallahi buraya bir şey çıkarmışlar bir ceket. Fahir. Onu soruyorsun değil mi? Ben de sabahtan beri o kurabiye kim çıkarmış ya? Böyle kalpli lahmacun çıkartacaklardı ya bugün. Kalpli lahmacun mu? İşte kalp şeklinde lahmacun diye pide mide falan filan. Onu duymamıştım ben. Duymamış hiç Programı hiç dinlemiyorsun nokta. Hiç duymamış oldum. Vallahi modelse vallahi bahsettiler. Gerçekten mi? Ya. Ben bazen dinlemiyorum programı ya. İyi iyi. Kapı. Herhalde en erken ben yaşlandım. <gülüyor> Yok yani ben falan bakın dalıyorum burada Hali bazen. Halbuki en gencimiz sensin. Senin dipçik gibi olman lazım şu aralar. Dipçik mi? Sık <gülüyor> Sıkı mı yani bahis? Ya, sıkı baktaylı yani. Çok teşekkür ederiz. 4 dil daha açıkladık. Lamacun mu çıkıyormuş? Çok çok. Ha işte lamacun var orada aşkın en güzel şey aşk o, karnınızı doyuracak diye. Olsun vallahi alamacınız. Alamacınız. Ye işe yarar, dişe dokunur Yeter bir şey yani. olsun yani. ayıdan. Zaten ben sabah gelirken ...iki tane gülcü gördüm yolda. Gül gülcü mü? <gülüyor> Çiçekçi demiyorum bak dikkat et. Gülcü. Adam tematik çalışıyor evet. gülcü. Yani. Bir de yani bir konuda uzmanlaşmış adam. Normalde orada öyle bir şey yok. Dallas bilimi mi doktay? İyi baktın mı? Adama baktım ben. Üşüyen bir adam gördüm. Üzüldüm. Kutu kutu gülleri koymuş. Sabah işe giderken herhalde... Gerçek gül mü yoksa böyle kadife gül mü? Hmm. Eski kadife kumaşları ne yapalım ne yapalım biz bunlardan gül yapsak ya beybi diyen adamlar var ya. Birlikte yapılan Hayır onu yapan adamlar var, var onu alan mı? adamlar da var işin kötü Vardır tarafı. Vardır tabii canım da gülleri çok görmedim. Ne yalan söyleyeyim gülleri çok görmedim ama... den güller serdim. En güzeli bence hayatı Bitir bekliyorum Vay. Ya en güzeli de o adam yazık üşüyor oradan. <gülüyor> geldi <gülüyor> bu mikrofonun zopası zopası mikrofonun da zopası yok gidemeyin mikrofonun kolu zopa gibi bir şey Oktay görüntü olarak onun arkasında kalıyor sürekli sağdan soldan onu izlemek zorunda kalıyorum o da şey garip oluyor mu içinde Oktay seni oradan kurtaracağım gibi Bu da merak etme paniğe kapılma <gülüyor> Sakinim zaten İlk ee, ilk başta çiçek satan ilk başta değil beşin. ilk arkadaşlarımıza beşin arkadaşlarımıza kolay gelsin diyorum. İlk diyoruz. beşin. Evet. Sonra Bugün özellikle bu işi yapan değerli çalışanlara kolay gelsin diyoruz. Çünkü yani bunu alacak adam. adamlara kolay gelsin diyoruz. Alacak adam oradan durup alır mı? Alır. Alır, alır, alır. abi. Doğru yeri. Alır abisini. Tam o şeyi geçtikten sonra sağ tarafta adam yer var ya. Yer ya. veremiyoruz. Yani şimdi biz onun reklamını yapar konumuna geliriz. Hayır orada durulur mu diye soruyorum sana. Tam, Durulursun. Çetin bitiyor. O şeyi geçiyorsun Konya'nın üstü demir köprü var eski demir köprü. Sağ tarafta bir şey var. Orada kaldırım bile yok ya. Yolun kenarında duruyor adam sağ tarafta. Vardır onlar. Biliyordur Oktay. Neler yaptıklarını biliyorlardır. Valla neler yaptıklarını çok iyi biliyorlardır onlar. <gülüyor> çok teşekkür ederiz o zaman. Kolay gelsin diyoruz bir kere daha. Büyük var olsun. mı senin düşündüğün espriler, şakalar? Espriler derken? Bugüne özel yani. Gün, bugünün mantığında. bir espri olması bile başlı başına yeterli benim için. Çünkü biliyorsun ben... Ee... Ondan ya sen bir vabahsız adamsın. Ben, Karısının doğum gününde Antalya'da, Antalya'da olan adam. Önce. Kendi doğum gününde <gülüyor> neredeydin? Başka, o da bir yerdeydin. Başka, başka bir yerde bir olan yer miydim, adam. Evet. Sevgililer gününde karısı Amman'da olan adam oldun. Durup dururken. Ellerinde yani. de şöyle şöyle aç kapa aç kapa yapıyorsun ya. <gülüyor> ne yapacağız? <gülüyor> e, Sonuçta <solucu, gülüyor> keşke stoklu çalışıyorum stoklu ben. Stoklu çalışan yani, bir adam olsan. olsaydım. Ama değilim. Oktay yani, bugün her zamanki gibi e, senle ben en güzel flörtün en güzel örneğini sergileyelim diyorum. Ne yapma ya şöyle 14 Şubat'a yakışır mı şey Ondan, mi? Biliyorsunuz bugüne perşembeye denk gelmesi bizim beraber alışveriş yapacak olmamız. Gross Market. Gross o zaman bugün Gross Market'te biraz fotoğraf birlikte fotoğraflar çektirelim falan. çektirsek ayıp olmaz değil mi? O mercimek şeylerinin önünde fotoğraf çektirsek çok hoş olacağını düşünüyorum Vallahi, ben. Siyah, ben esas şimdi şeker çuvallarının üstüne yatıracağım orada bir güzel bir fotoğraf. Ay her tarafı fotoğraf. şey olur beyaz beyaz olur fahir ya. Beyaz olmaz ortak. Da bir değişik bir koku olur üstünde onu biliyorsun. Ama neyse iç hizmetler esprisi üç oldu. Ama o birlikte orada fotoğraf çektirelim. Birlikte çektirelim. olmasa da ben bir yeşil mercimeklerle <gülüyor> fotoğraf istiyorum abi. Sen ama havaya zıpla, ayaklarını da toparla. Sanki böyle tamamen Ayaklarımı havada çekiyormuş, çekiyormuş yani, gibi. Gö göbeğimi karnıma doğru. Ha sıçla böyle. Gibi. Ve karnına doğru şey, çekmeyeceksin ki. Koliyi almak ister gibi mesela. Ha, yani ayaklarının tabanlarını ee, sanki affedersin kaba etlerine vurmak istiyormuş Anladım İçerisine bir hareket Şu anda çok iyi anladım İşin mercimek demedin ama çok iyi anladım yani. Estağfurullah. Estağfurullah efendim. Ama yalnız 12'ye kadar yapmamız lazım Faiz. Yaptık yaptık yapamadık 12'ye kadar bu alışverişi yapmamız Zirhaneden, lazım Zira neden çünkü Fotograf bugün kadına karşı çıra. şiddet Kadına karşı şiddet Taciz Tecavüz, ensest, seks köleliği ve kadın sünnetine ve her türlü insan hakları ihlaline karşı ve her türlü melanete karşı. Melanete karşı. Bir ki bu sefer de dans edelim demiş kadınlar. Çünkü bugüne kadar her şeyi yaptılar iyi ee, de bitmedi. Ne dansımız? Bugün de dans edeceğiz demişler. Ben bunu dün de sordum. Gene bir cevap alamadım. Dans, özel bir dansımız var özel mı? Özel bir dans var. Özel bir Break the Chain diye bir Break e, the chain. Evet, hem şarkıyı söylüyorlar hem de bir koreografi var Faiz. Ben de çalayım Dünya mı? Dünya üzerinde amaç 1 milyar kişiye ulaşmak. 1 milyar, milyar kadının dans aynı, etmesi daha aynı doğrusu. Aynı anda mı çek yoksa herkes... Aynı anda saat 12'de olacak. Hayır burada öğlen 12'de affedersin Çin'de de öğlen 12. Yok 12'de. 14 Şubat'ta olacak. Ha, yani, 14 Şubat o... öğlen 12'de olacak. Ama yok. saat genel Ankara'da 2... Iki... E, buluşma var bu kapsamda. İkisi de 12'de. Bir tanesi U3 önünde dün de söylemiştik. U3 önünde. Onun e, yeni de, adı neydi U3 yeni Neşet adı? Nesli Bulut Tahfisi. Evet. Bir diğeri de, e, bir, de bir, bir diğeri de Bir diğeri de Karanfil sokakta. Karanfis ne soğuk. diyor? Direnin, dans edin, ayaklı. Sloganı bu. Adam adam getirebiliyor kişi. muyuz? İster gelsin ister Adam gelmesin. Adam dediğin erkek mi? Yani. yani erkeklere de açık tabii ki. Açık ama yani ama de... Ama başta kadınlar. Değil. Evet önce kadınlar, adamlar arka taraflarda bir yerde o şey O yüzden e, biz de gidelim. Çalalım mı bu şarkıyı? E, çalayım bakayım. Çalayım bakayım. Neydi break the... Break the chain. Break the chain diyorsun. Bakıyorum. Bir saniye sevgili dinleyicim. Ama Oktay sen orada onunla ilgilenirsen, ben buradan break the chain yazınca... Ben şimdi sana şey... Break the chain. Olur mu canım? Aa. Özel paket vereceğim Fahir evet. Güzel bir sevgililer günü özel Şeyi hazırlıyor Ama ben ama Fahir ah Fahir ah Fahir Yok mu bizde Baktık mı biz Oktay Yok abi baktık da yani ee, Bakayım break, break, break the chain Break the chain break the, break the science olur mu Oktay O da değil diyorsun Evet tamam yani sonuçta Evet hangisiydi Hazır diyorsun. Her şey ayarlandı mı diyorsun Oktay? Her şey ayarlandı. İstersen onu dinleyelim. Bir İspanyolcusu var şarkının, bir İngilizcis. İngilizcesini biz dinleyelim. Bu hangisi şimdi? Tabii bunu... yani koreografiyi görmeden biraz şey oluyor Fahir ama yine dinleyelim 14 Şubat. Ee, Bak ki bu etkinlik dinleyelim. Sonra tekrar burada burada olalım. Böyle dersin. bir dakika bir Vasil sen orada ayarladın ben bir de buradan basacağım. Ayarladım ya. tabii canım basacaksın. Burada basmalısın. Oradan basmasını buluncaya kadar hadi bakalım. Hepsine bas Fahir. Hepsine bas. Break the chain'i bir dinleyelim bakalım. Basamadık. Basamadık sevgili dinleyiciler. Ama basacağız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu arada bir ekleme daha yapalım Fahir. Eklemeyi yapalım Bugün ya. Kuğulu Park açılıyor. Ne diyorsun? Evet. Ne diyorsun Oktay? Ya. Oktay ne diyorsun? Az önce bize bilgi geldi. Ee, Nereden geldi? Saat 12. E... İsmini açıklamak istemeyen bir kaynakta edindiğimiz bilgiye göre Kulu cool Park bugün açılıyor. Kulu cool Park bugün açılıyor. Kulu cool Park ve Ankara'nın her yerinde de duyuruları var zaten ama cool, biz yine cool de... Kular cool geldi mi yoksa? Biz yine de ismini açıklamak istemiyoruz. Tabii canım Kular cool geldi. İlk başta Kular cool geldi. Görmedin mi sen hiç geçmedin mi olan? Ay Pardon, pardon, pardon. Kullar geldi ama açılışı bugün olacak. İyi güzel. 14 Şubat saat 12'deki o, konserle başlayacak. Orada da bir dans gösterisi olacakmış. Oh. Yine bu 1 milyar. Yani Oktay dans faiz. dans dans. Valla bugün diyor. Ankara dansa doyacak yani öyle söyleyeyim. Herkes antrenmanını yaptı Aynı herhalde. Aynı zamanda seni neşvelendirecek bir haber daha var. Hoytur hoy gösterisi de olacak Oo Ne diyorsun ya bir evet. Hoytur'a giremedik. Geldik gidiyoruz şu dünyadan. Bir Hoytur'a giremeden gidiyoruz. Yazık oldu bana yazık oldu. Değerlendirmiyorsun yani. fırsatları. Hiç onlar beni değerlendirmiyor. Hoytur gelsin beni değerlendirsin Ama böyle düşünsen Kaybeden, kaybeden. Yani burada kaybeden olursun anlamında söylemiyorum. Anladım. Kaybeden. Yani anladım. Hı, hı, yani hı, kaybeden. Hı. Sen, hı. sen. Evet. Ee, o zaman şunu söyleyelim. Çizgi filminde müfredat başlıyormuş Fahir. Aa, hangisi hangi seçtiğimiz çizgi film var mı? Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim müfredatını değiştiriyor. Önümüzdeki yıl öğrenciler daha iyi anlasın diye. Daha sade bir eğitim olacak. Hep Mehmet Öz yüzünden oldu bunlar. Niye? Mehmet Öz'de her şeye öyle bir açıklama gereği var ya görsel olarak. Mesela işte antioksidanlar böyle dışarıdan alınan vitaminler falan böyle şey zararlı mararlı falan gibi bir şey var. Orada hemen kabın içine renkli mıknatıslar kayıyor. Elinde mi mıknatıs işte diyor şu şöyle olur bu bunu toplar falan. İlla bir görsele sokuyor. Bak bu bile aklında kalmış. Vallahi bravo yani. Aman, Nasıl bir şey varsa öğretme i̇şte bunun iyileri var, kötüleri var falan diye her şeyi görse Yani işte affedersiniz kabahatiniz diyor. Öyle birazcık biraz kabahat. Onu ele. gördüm ben ya. Ben yani hiç izlemiyorum. Onu ben, bile tüzü... gösteriyor yani. Onu hatırlıyorum. Nasıl bir şey var? E çok sık görmeye alışık değiliz başkası. Yani insan hep bir kendininkini görmeye alışkın ya. Ondan <gülüyor> ötürü herhalde. Doğru. Yani <gülüyor> ondan bir yabancılık çekiyor insan. Yani... De sanki hani bu şey gibi o hepsi birbirine benzer zaten hani dışarıdan bakınca Çinliler hepsi birbir Hayır efendim oh. olur, mu? olur mu olur mu hiç olur mu, ya? Hiç öyle, öyle, bak olur mu? öyle bakılır mı olur mu? Olayları... öyle olur mu ya olayları öyle bakılmaz olaylar olaylar oktay. o zaman doğru söylüyorsun ee, tıpkı Mehmet Öz'ü örnek almış anladım kadarıyla herhangi bir ismi geçmemesine rağmen burada Milli Eğitim Bakanlığı demiş ki 3000 film hazırlıyoruz 3000 film mi çizgi hemen film hemen çizgi film sektörüne giriyorum ben vallahi tuhutakçılar bu işte katılım. iyi para var hazırlıyormuş. Ne ne tip çizgi filmlerle öğretecekler onu tabi bilmiyorum ben ama. İyi inşallah. Aklıma bir şeyler geliyor ama. Benim de aklıma çizgi film deyince bir şeyler geliyor ama konuyla alakası olacağını zannetmiyorum yani. Abi, yani bundan sonra çizgi filmle öğrenecek. Aman dikkat diyoruz. Aman diyoruz. Sakın diyoruz. Onları diyoruz. Falan diyoruz filan diyoruz. Neyse oktan hadi reklama girelim de ondan sonra. Nasıl reklam sonra... mı var? E var tabi canım. Radyonun olduğuna inanıyorsun da reklam olduğuna neden inanmıyorsun? Al sana ispatı. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Evet Alex. Alex Alex, Alex, Alex sakin ol Tamam Alex Alex Sevgili Alex, sevgili Alex'i Daha neler neler neler Alex, Şarkı aralarında bugüne kadar pek çok şey konuştuk Ama en iyisi galiba en doğru konuştuğumuz şey az önce... Gidelim mi abi Alex'e bir son verelim. Alex ayıp olur mu dedi Oktay yok dedim abi ne olacak Olmaz yabancı değil dedim yani sonuçta. Ve karar verdik girmeye karar verdik galiba en doğru kararlarım yani keşke dün bunu anlatsaydık ama yani. yaşamamıştık <gülüyor> tabii yani. Nereden bilebilirdik ki? Yani neyle, en, en çok neyi seviyorsunuz kendinizde falan diye bir soru vardı ya Böyle bir soru var mıydı ya? Valla bir soru da hatırlamıyorum Oktay. <gülüyor> Yoktu şey. <gülüyor> hay Allah. Keşke olsaydı neler neler Neyse, söylerdik. Bir soru da cevap da yokmuş yani o zaman. Şey yapmıyorum. Neyse iyi oldu yani Alex'e son verdiğimiz Şimdi dün bir şey ortaya çıktı Grammy müzik ödül töreni biliyorsun Geçen hafta ya damgasını ne yaptı şey, Ne yapmış olabilir bir dakika ne yapmış ya olabilir. Damgas Damgasını ne yapmış olabilir Bastı Bastı olmaz Damga basılır Böyle hani böyle şak, şak diye böyle Dam şak Damgayı diye. çaktı Çaktı yani Yani çaktı gibi bir şey ama ne olabilir böyle şak diye böyle damgasını... Ses getirdi Damgası ses getirdi Tamam lan tamam damgasını bastı. <gülüyor> Bravo. E, damgasını bastı. E, o, öyle bırakalım. Bence de. Bence de öyle bırakalım. Vurdu ya. vurdu diye. <gülüyor> şey tamam da diye devam edelim sonra evet. Grammy Müzik Ödülleri Töreni'nde e, davetsiz bir misafir biliyorsun. Grammy Müzik Ödülleri bir e, herkese çuval çuval ö, ödül dağıtılan tören olduğu için. Evet ya geçen, ee, geçen sene miydi öncek sene miydi e, Adele? 34 kadın. tane ödül verildi. Vallahi kadıncağız nereye kişi yani öyle hani güçlü kuvvetli bir kadın bence de onu zor orası burası her tarafları ödül Büyük valizle gelmiş ya. Vallahi valiz iki valize gelmiş. Demir, bunu demiş yurt dışına giderken kullanmıyorum ben bir küçüğü var orta boy onu kullanıyorum normalde Çok demiş. Çok pratik oluyor bir de bunun kabin boyu var. <gülüyor> Ya Adel Hanım, çok sıkıcı onu, konuşuyorsun. Hem Recep. onu getirmiş hem de en büyüğünü getirmiş Grammy o, ödül töreninde. Öyle dönmüştü. Bu sene sadece kabin boylu geldi. O yüzden e, e, Grammy düzenleyicileri daha doğrusu bu töreni düzenleyen organizatörler, organizatörler e, böyle işte bak, bak, kıyafet... Göreviniz efendim organizatör. Ne organizatörler? Grammy ödül töreni. Teşekkürler. <gülüyor> Gremileri biz yapıyoruz. Oscar'ları biz yapıyoruz. Oscar Altın portakal var onu da alacağız inşallah onu da yapacağız. Onda da yani. yemek servisini biz yapıyoruz. Ketring. Kim yedi efendim? Bir tek Tarantino yedi. Gördük filmde Tarantino'nun yediğini. <gülüyor> i̇yi yedi maşallah. Yiyen adamdan Çok iyi nokta. yemiş ama değil mi Tarantino'ya? Maşallah ya? ya. Adam ne yapsın herhalde bir noktadan sonra biz de öyle olacağız. Yemeğe ya. vereceğim kendimi Vereceğim mı? kendimi yemeğe. Vereceğim kendimi yemeğe. Afiyet olsun diyoruz Tarantino'ya. Ee, şimdi pek çok şey getirdiler, kural getirdiler. Yani. İşte e, akredite olmayan hiç kimse giremeyecek. Akredite? Ondan sonra kıyafet uygulaması olacak. var. Mecburiyet olacak Çeket işte. Çeket mı? Yani işte çeşitli, çeşitli kaideler fahir. Uzun ha. uzun burada şey yapmayalım. Ama e, Ukraynalı, Ukraynalı bir adam, bir meczup, e, gerçi televizyon muhabiri galiba deniyor buna ama işte televizyon muhabiri gibi değil. Meczup televizyon muhabiri değil. Girmiş... Yani ne nereden şey var, girmiş ya? ne daha önceden geleceğim demiş... Ne izni var, ne şeyi var... Ee, Vitali... Vitali Serdiuk... Ee, Davetiyesiz bir şekilde girmiş... Kırmızı Halı'da ünlülerle yan yana böyle fotoğrafları var... Nicole Kidman'a bir ara şey dedirtiyor... Ukrayna'ya selamlar misiniz lütfen falan filan diye böyle elinde... Garibim Nicole'la diyor... Nicole'la tabii de... Nicole Nicole anam çağırıyor diyenin tepesinden Sağ. gidiyor... babam çağırıyor diyenin tepesinden gidiyor... Doğru söylüyor... Yani evet. o yüzden böyle girmiş şu anda hatta bir ara sahneye çıkmış bu adam Jennifer Lopez de biri bir ödül veriyor Jennifer Lopez bir bakıyor bu adama kim bu adam diyor çünkü Adele galiba ödül verilirken bu da sahneye fırlıyor tebrik ederim falan filan diyor ha, <gülüyor> tam, tam manyağı bulmuşlar yani tam Jennifer Lopez'in bir bakışı var yani o anda iniyor hemen bu Vitali sahneden. Eğer inmese Amerikan boksuna başlayacak. Zaten bacak falan da şey ya. Çenefi Lopez'e yırtmaçı da ona uygundu yani. Evet kaldırır böyle tak ayırma. tak tak tak tak yüzüne dört tane saydırırdı. Yapar yani. Yırtmaçı derin yırtmaç. Mark vardı, şey Antonio, yani. neler neler ne badireler tatlı. Tabii canım. Mark Anthony. <gülüyor> o yani kolay mı? Sıkletleri de şey uygun değil, uygun değil. Bu adam da öyle yani, tam Mark Antony, yani tam Jennifer Lopez'in kalemi. Ama çok doğru zamanda iniyor yani. Demek ki özgüven bazen de işe yarıyor bir oktay. Valla, tutuklanmış özgüven... ama. Ha? Tutuklanmış. Sen ne yapıyorsun? Nasıl bir adamsın diye. Çünkü bundan önceki. Ama bir... tören hiç şey olmadı değil mi? Apartu par adam götürülmedi falan. Nasıl? Tören yok can. Tören esnasında. Sonra esnasında. Büyük ihtimalle e, bunların da after partisi oluyor mu? After, ha, after ha, party. Törende bunları yapan after party'de neler neler, neler yapmış. yapmıştır. O zaten ben... onun ki aldığı gazla ben bunu yaptım, buna da bir şey demediler. Bunu yaptım, bunu da hallettim diye. Vallahi öyle Vitali'nin maceraları diye. En son birine Mars söyletmeye çalışıyormuş. Tarantino'yu böyle tutmuş. Tarantino da söyler yalnız. Amerikan Milli Marşı'nı söyletmeye çalışırken orada zaten güvendik. <gülüyor> manyak gibi bir şey herhalde yani. bu. Bundan manyak önce gibisi Will... fazla manyak. Bundan önce galiba Oscar törenlerinin kırmızı halısı halı törenine de katılmış böyle kaçak. Ee, Will Smith'i amacını aşan hareketler yapınca Will Smith tokatlıyor bunu. Öyle bir görüntü de var. Adam tam şey yani. Arsız ya. <gülüyor> arsız. Tam manyak arsız. Will Smith bir sinirleniyor ben ilk defa öyle gördüm Will Smith'i. Yani, yani birkaç filmin de sinirli hali dışında 7. gibi vidit diye kovalıyordu adamı. <gülüyor> böyle tokatlıyor. Sonra da şey yapıyor. Yanında birisi var. Ne yaptın ya falan diye böyle vilsin diyor görme. Ne abi diyor bu, bu diyor tokatlamak lazım deyip sinirli sinirli gidiyor. Yani o yüzden e Gremiye de damgasını vurdu. Vallahi şeyle gideceğiz diye millet o kadar havalı havalı hazırlanıyor. Ne o Gremiye gittin işte bir tane. Alış çıktı adam sahneye çıktı ya. Harsızna hale getiriyor ya. Ben de gideceğim ya. Ben Gide, böyle gidebilirse fayır. Hadi benim zaten smokinim falan var yani nokta. Yani Doğru. O kadar evet, olmaz. Kali Sm Kalite. Smokinin varsa Fahir bir adım öndesin smokini olmayanlardan. Yani ben. Bence öyle kesin yani. O bakayım o adamın fotoğrafına var mı üstünde smokini bilmem ne. Var. Papyonlu. Bak. Öyle işte beyaz gömlek, yeşil papyon. Beyaz gömlek, yeşil papyon diyorsun. Ee, neler neler. Diyorsun. Şöyle kafa diye geçer. Öyle söyleyeyim. Hayır şöyle kafa deme. Şöyle kafa deyince aklıma başka şeyler geliyor. Doğru söylüyorsun. Özür. TB diyorum. <gülüyor> <gülüyor> TB. TB diyorum. Bu arada Papayla ilgili e, gelişmeler var. Papa istifa ettiği için yüzüğü varmış. Yüz tane. Yüzü, e, tabii canım papalık yüzüğü var ya. Papalık yüzüğü çekişte kırılarak imha edilecekmiş. Ana. Hmm, nasıl sanki ya? Kafasını vurur gibi. Niye bir, nasıl ne de? Böyle bir şey varmış abi. Ne adet mi? En son 600 yıl önce hani adam istifa etmişti? E Demek ki o yazılıdır onlar abi. Bunu bu şekilde olursa yüzüğü 600 Kırıyoruz. yıllık yüzüğü kırıyorlar mı? Kırıyoruz arkadaşlar şimdi demiş. Oktay onu söyle bana bu yüzük böyle papadan papaya mı geçiyor? Ona, ona bakacağım Bak, işte. Ama yani mesela herhalde. papadan oğula geçse o, o değil. Papadan papaya geçiyor yüzük. <gülüyor> tamam mı Oktay? <gülüyor> evet. Şimdi 600 yıllık bilmem kaç papa görmüş olan yüzüğü kırıyorlar mı diyorsun bana? kırıyorlar. Çekiç de kırıyorlarmış ya. Oktan ee, neyle kırdıkları umurumda değil. Hatta umurumda değil. Öyle söyleyeyim sana. Ben sana biraz bilgi vereyim. Ver canım. Ee, şimdi havanla bir... havan tipi bir şeyde mi kırıyorlar? Yok böyle güzel bir sofra bizi seriyorlarmış. Ona böyle bir Ama tabii ki işlemeli falan sofra bizi. Tabii. Yani böyle altın kalite. Şeyle altın varaklı. Varak böyle kenarları Hı -hı. yine de böyle katlanıyor yani simli şey gibi. Yani, anladım. Bundan sonra böyle tam ortasında o ortasında böyle bir yuvarlak var zaten desen. Hı hı. Şey gibi düşün. E, desen dediğin haç tipi Zahmetsiz şey diye simgeliyor değil. Neydi? Ne? Masa örtüleri olur ya böyle yıkanmaz hemen alır yıkanır. Zahmetsiz, yormayan. Neydi onun adı ya? Masa örtüsü var masa örtüsü seriyorsun. TKV mi? Üzer <gülüyor> <gülüyor> üzerine dökülüyor. Yemeğini yiyorsun sonra sofra beziyle birlikte örtüyle birlikte atıyorsun. TKV çöpe. <gülüyor> o değil ya. Ee, ne be? Dert alalım. Yok o bizim böyle <gülüyor> Neydi ya Var ya ya böyle hani uğraştırmayan anlamında bir şey. Uğraştırmayan. Uğraştırmıyor yani ha, Sen şey diyorsun anladım tamam Zahmetsizli diyorsun Zahmetsiz mi o Yok <gülüyor> <gülüyor> ya, ya olsa öyle bir şeyler. şey yok ya var, var nasıl yok delirtme Böyle bir masa düşün Delirdiğine Mesela, göre var 105'e 105, 105 bir masa düşün kare Ölçü veriyorum ki gözümde canlandır Fahir. Sevgili dizler siz 105-105'te 70'e 70, 70 düşünseniz de olur hiç şey yapmıyorum. Böyle bir şey düşün, masif bir masa tamam mı? Böyle seriyorsun onu hemen yemeğini yiyorsun, kalkıyorsun, zahmet sizi getirme diyorsun, bir şey diyorsun orada. Günaydın efendim. Günaydın. Ha merhaba hanımefendi. Merhaba. Oklayı Kimin... kurtarmak için aradım duygu. Lütfen. Oklayı mı kurtarıyorsunuz, ederim. beni mi kurtarıyorsunuz belli değil mi? Hanım bunu. Evet, no... <gülüyor> hepimiz ya. <gülüyor> hepimiz. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Bence diğer dinleyicilerimizi kurtarıyorsunuz da. Ne? Valla bir söyleseniz Dertsiz. ya. Dertsiz. Valla çok teşekkür ederim. Var mı sizin evde dertsiz var mı? Var. ne ya kadar güzel, güzel bir buluştu değil mi dersiz ne tip evler var Ankara'da ben buna şaşırdım Tuba Hanım yakışıyor mu dersiz dersiz evli du Duygu, Duygu. Duygu. Duygu Hanım ya <gülüyor> ne dediniz Duygu Hanım bir şey dediniz sizin evde var mı dedim var dediniz bir şey dediniz var, hiç leke tutmuyor yıkıyorsunuz yani aslında ilk döküzünde kalıyor ama yıkadığınızda hemen akıyor gidiyor orlu ol bir tarafı acaba Yok aslında galiba kolyeslerden tamam. İki, o yüzden i̇kiniz de, de yanılıyorsunuz. Mucize gibi bir şey yani öyle söyleyeyim. Hay Allah ya. Biz ne evet, ne evet. orlon ne bilmem ne yani yok, mucize. Yok, yani ne artık ama çok yıllardır var olan bir şey o yani. İşte ben ne bileyim var, yani var, şey. yeni yeni şey yaptım ben bunu yani çok yenidir. Kaç tane var sizde Duygu Hanım? Çoktur ya. Çok Allah değil mi? Allah. Bizde de iki evet. tane var. Değiş değiş kullanıyoruz valla. Nereden vallahi. alınıyor bu meret? Yani Dersiz mi? Dertsiz böyle şeyler yani, var. Şifa, işte, şifa dağıtan yerler var Fahir. Şifacılar, oradan <gülüyor> alıyorsun gidip. Hay Allah Necati ya. Necati Bey caddesinde var. İsmircilardan mesela nefruşatlar ne onlar? Nefruşat mı? Evet. Allah'ın programı iyice çirkinler çıktı. Nefruşat yani. Nefruşat bazı tuafiyelerde de var. Tamam <gülüyor> bir de züccaciye yediğin <gülüyor> <gülüyor> oldu <gülüyor> bitti. Züccaciye ben de silah falan alabilir ben. Ne alabilir? <gülüyor> Silahı. Vallahi kadın programından betar olduk lütfen. Çok teşekkür duyguların. ederim Duygan. Se, sevgililer Duygular. gününüz bugün değil mi? Sizin de sevgiliniz evet. var değil mi? Var. Ne oldu öyle bir sesiniz az önce züccaciye ederken e, ki... Konu ne? değişti mi? Konu değiştiyse kapatacak gibi hissediyorum ben yalnız. <Gülüyor> yok yok öyle. Bugün tamam. ne bekliyorsunuz siz hediye falan? Var mı plan şey var mı Hayır. ya da? Plan var mı? Ee, yok yani şöyle hani oturup... Işte ya bir yani de, ne olsa da ama güzel olmaz mı? Hediye dedik. Ya bırakın hediye ne? almayalım ama adam bir sürpriz yapsa hoşunuza gitmez mi? Ya tabii giderdi. Evli misiniz <gülüyor> Duygu Hanım? Hayır yok bekerim. Yani e, sevgili boyutunda şu anda görüşüyorsunuz. Evet. Ne yapacaksınız dışarılarda evet. mı olacaksınız? Ne yapacaksınız? Dışarı herhalde bir yemek falan. Bir herhalde yemek falan. arkasından bir de Bir alar işittim ne spor mu? Sevgililer günü ama falan dedim. Tamam olsun. Peki mesela siz sevgilinize un kurabiyesi, kalp şeklinde un kurabiyesi yapıp götürseniz bozulur mu sevgiliniz? <gülüyor> Yok bayıla bayıla herhalde öyle bir şey yapmaz. <gülüyor> ne kadar akıllı bir sevgiliniz var. Valla bravo. Ben de, <gülüyor> benim de çok hoşuma gider. Bu fahir tiksinirim dedi mesela. <gülüyor> yani değişik işte romantizm, romantizm şey. var, hepimizin değişik. Vallahi yani gerçi ondan sonra da öpüşmesi falan bir tuhaf olmaz mı on kurallar? Yok, <gülüyor> Oo, öpüşmeler, bakın. İki dakika içinde konum Mefruşat'tan <gülüyor> un kurabiyesi yiyip öpüşmeye geldi. Benim söyleyecek lafım yok. Ama Sevgililer Günü'nü ilk söyleyen sen oldum. Şimdi. Ben Sevgililer gün dedim. Hemen un kurabiyesi yiyip öpüşün demedim. E ben mesela bir ünivan bilimde rajin kareketi için bekliyordum. Yani öğlen gideceğiz dans ettireceğiz diye. Gideceksiniz değil mi? Ottu'da mi olacaksınız? <gülüyor> Karahafi Sokak'ta mı? <gülüyor> Ottu'da. Ottu'da olacaksınız. Hmm. Tamam. tamam. Biz, Biz de tamam. görüşürüz. Onun, onun sonunda da öpüşme imkanı var sevgiliniz gelirse. Hani dans bittikten sonra. <gülüyor> gelemez herhalde. Buraya da arkadaşlarla hiç arkadaşlarımla gideceğiz. Bakın etli... orada olacak mısınız? O kadar söyleyeceğiz geleceğiz, geleceğiz diye. Ol, olmayı istiyoruz bakalım. Eğer Aha. şeyden Gross Market'te fotoğraflarımızı <gülüyor> düzgün çekersek. Tamam. Tamam. tamam. Çok tamam, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hadi size bol öpüşmeli evet. bir akşam diliyoruz Duygu Hanım. <gülüyor> Hayır adınız çıkacak bu kız. Ağzı vallahi. hadi. Un kurabiyesine rağmen öpüşen kadın diye yani ismi çıkacak ya. Yani olur mu ya? Teşekkürler Duygu. Anam şaka. Şaka mı? Un kurabiyesi öpüşmek için engel değildir. Vallahi hiç, da bu. Vallahi yani Ulan ben... Vallahi... Abi işte duygu abi Dünya yerinden güzel. oynamış. Ayol çivisi çıkmış bu dünyanın. Oktay valla. Yani der, size nasıl geldik biz ya dertsiz? Ne pileyim Oktay sofra bezi diyorduk. Papa diyorduk. Papa diyordu. Ha Papa yüzük ne? tamam. Şunu bitir de Papa'nın yüz suyu kırıldı. Ee. Papa'nın yüz suyu kırılacak bakalım. Ve 16. benedikt e, Papa seçimine 80 yaşını geçtiği için katılamayacak. Yani seçimlerde maalesef olamayacak. Oy, oy, hakkı, oy hakkı da yok. Yazlığa gidiyor. Alman asıllı din adamı. E, papalı için hazırlanmış yazlık var biliyorsun. Bir tane. Papalık loşmanları mı? Albano Gölü kıyısında Roma'ya iki saat uzaklıkta. Papalık loşmanları bir tane var. Çünkü genelde Kasa. 600 yıldır. Biz, biz 30-40 tanelik bir yer yaptık. Papa. Ama yani bir hep bir. Bir tane var evet. Bir tane var oraya gidecek. Ee, sonra da, da Vatikan'da bir manastır. Sonra da Vatikan'da her coşkuylu yalınırsınız. Teşekkür ederiz fark. Yeterli herhalde. Yeterli sevgili dinleyiciler. Siz de yeterli diyorsanız papaya ve dertize ayırdığımız köşe burada sona erdi. Evet, o zaman bir reklam. Reklamlarda inşallah ben yoğumdur. <gülüyor> Yoksa ben yoğum. Yoksa döndüremem kaderin. Vallahi. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok teşekkür ederiz. Kime fontuna mı? Fonan mı bana mı? Sanatçımıza ve tabii ki sana fayır. Çok teşekkür ederiz. Ve tabii ki dersiz cevabını Twitter'dan yapıştıran dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Herkesin ne tip bilgileri varmış vallahi şaşırıyorum. Abi sen bunu nasıl bilmiyorsun ya ben sana o zaman işte ev görmesine bunu getiriyorum Fahir. Yok teşekkür ederim istemem. O Fahir. Fahir o kadar hastası olacaksın ki sen Hı. şu anda kötü bir şey çirkin bir şey Bu şey mi ama... hani çiçekleri sardıkları bir şey var onun tipi bir şey mi? Onun ne demek ya? Ya böyle hani. Yeşil falan olur o mu? Ya böyle şöyle tipi mi? <gülüyor> bir şeyin renginden <gülüyor> anlatmaya çalışmak. Ya böyle ne hani mesela yani. bazı mekanlar var orada mesela salatayı ortaya böyle yığıyorlar ya. Böyle lap lap koyuyorlar ortaya. Tamam. Hani ha. mesela köfte yiyorsun da salata diye ortaya o bir naylon dediğin, seriyor böyle lap kağıt lap Kağıt o lap. o senin dediğin. Üzerinde telefon numarasıyla kağıtlar O da, da çok dertsiz hemen toparlayıp kaldırıyor ha. mesela. Sen. O mu yoksa böyle hani şey gibi mi? Bu çiçekçilerde olur ya böyle kağıt tipi bir şeydir. Ya da. yeşil ne mi işte. Yeşil oktay. Yeşil. Tamam yeşil. Çiçek. Rahatladı mı yeşil o. Yeşilse o da değil. Cevap tamam. vereyim. Tamam. Kırmak istemem ne ama rengi, yok. Ne rengi bu? Bu mu? Aha. Bu beyaz Ne rengine olur. verilecek en güzel cevap kahverengi <gülüyor> olmaz mıydı? <gülüyor> portakal, portakal da olur. Ama portakal portakal rengi. Ne içi vardı ya? Kavun içi ha. Kavun içi rengi. Ne içi? Kavun içi. Teşekkürler. Mesela ne ağzı? Aslan ağzı. Yavru ağzı. Hı? Ha, ne bileyim, çiçek olarak sormuştun diye düşündüm. Bugün 14 çok Renk Şubat renkleri ya. konuşuyoruz ya Oktay ya, hmm. ama sen de yani. Ya hey. Şimdi e, çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Bir özel selam da e, Çukurca'daki Çukurca'dan bize tweet atmış olan Erdem Bey'e. Aa Erdem Yıldırım Er. Erdem Yıldırım Er, güneşte bir Çukurca sabahından ne merhaba şey. demiş. sevgili. Şey, demiş. Çukurca'nın sabahları güzel olur. Sevgililer gününüzü en içten dileklerimle kutlar. Sağlık, başarı e, ve mutluluk. Biz de kendisini öpüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir an önce buralarda görmek istiyoruz kendisini. Bir, bir an önce. önce Başarılarının devamını biliyoruz. Be, evet. <gülüyor> Erdem Bey'in gerçekten e, o taraflara selamımızı gönderelim. Diyelim ve şöyle bakalım. Bugün, şöyle bir bakarak o Lockdown, son kapatıyoruz programı çeşitli, ona göre. Çeşitli haberler adlı köşemiz var. <gülüyor> Onu okuduk böyle mini bilgiler haberlerini isteyenler çok var. Onlar, evet yani, o yeniden bilgiler... gelecek merak etmeyin sevgili O kadık oldu diyenler varsa değil, merak değil. etmeyin. Hiç kadık olmadı. Her an dönecek tekrar yapacağız. Hiç de değil. Yakın zamanda göreceksiniz. Hidayet Türkoğlu 20 maç ceza almış. haberim var mı ondan? Ee, Doping'den. o oh olsun diyenler vardır demesinler. Yani çocukcağız bilmiyormuş. Gelmiş Türkiye'de omzum sakatken ilaç alayım falan filan diye. Buna vermişler bir ilaçları onun içinde yasaklı ama bir ilaçta o 38 Varay, tane yabancı yasaklı madde çıkıyor mu ya? Ya 38 yabancı ben yasaklı madde sonra... tane yasaklı madde var. İşte neyse bir, yani. 38. Ezberle metafor... desem ezberleyemem yani. Bir de isimleri hep alengirli. Metafinam, fol, falafil, telan, fel, falanlı, filanlı bir takım isimler yani. Ya anlayacaksın. Ahmet onları, Mehmet gibi isimler olsa ya anlayacam, bileceğim ya da kullanmayacaksın arkadaş. Kullanmayacaksın öyle bir. Yani ama işte dürüst biz e, hata olduğuna inanıyor. NBA yönetimi olsun, takım yönetimi olsun, herkes öyle olsun. Ama 20 maç cezayı da aslanlar gibi alıyor. NASA'dan kötü haber diye bir şey var. NASA'dan ee, bir günden bir güne bir hayırlı haber alamadık Orta ki. Orta Doğu'da tatlı su kaybı olacak demiş. Tatlı ha. bir su, tatlı, kaybı tatlı, tatlı su kaybı Tatlı su kaybi. Tatlı su olacak anlamında. Tatlı su denmez o. İyi su demeye çalışıyor bunlar değil mi? Tabi iyi su demeye çalışıyor da ben burada şey. Tatlı bir su kaybı yaşayacağız falan gibi ha, okudum öyle değil öyle e, tatlı su kaybı olacak alarm verici düzeyde olduğunu açıklamış NASA. Orta Doğu'da mı? Orta Doğu'da artık su işlerine de mi NASA bakıyor? Valla her şeye bakıyor işsizlik güçsüzlük böyle bir şey işte. 2007 yılındaki kuraklığın etkileri e, neredeyse Lut büyüklüğünde bir tatlı su e, kaybı olmuş. Mutlu ee, mutlu konuşmaya başladın. Farkında mısın bilmiyorum yani. Vallahi öyle bir NASA'dan kötü haber diye. Ee, NASA'nın çektiği fotoğrafları paylaşmışlar. Yani önce fotoğrafları göndermiş. Bakın burada burada burada sular gidiyor. Sular çekiliyor demiş. Ee, NASA yetkilileri ne yapalım, yaptıkları. Stok mu yapalım? Hepimiz iyi suya ki. Yani, Vallahi alalım damacana damacana şey yapalım. Anca yani başka türlü nasıl olacak bilmiyoruz yani. Ya da su işine giriyor NASA Fahir. Ben onu söyleyeyim. Vallahi sana. işte iki işe gireceğiz. Bir tanesi çizgi film işine bir tanesi de su işine su girelim. Işine. Su işine gireceğiz. Ee, bakacağız. Fotoğrafları inceleyeceğiz. Yarın burada uzun uzun konuşacağız. Hayır. Tamam. Tamam. Tamam Oktay. Onun dışında e, Türkiye'nin piliç sevdası diye bir istatistik dosyamız var. Vaktimiz varsa ona da bakalım. Valla var Oktay. Piliç bizim için vazgeçilmez biliyorsun. Türkiye'nin piliç sevdası. Türkiye'de evine piliç eti giren ailelerin oranı yüzde kaç? 40. Piliç eti ne ya? Tavuk işte ya tavuk, tavuk diye düşünüyorum. Tavuğumu, yani piliç kaça kadar... Piliç ondan sonra kaçtan sonra tavuk? 7'ye 7 yaşına kadar. <gülüyor> Hayır yani. Piliç haydi. onların düşündü ki kilo kilo bazında değerlendiriliyor ya. Evet. Atıyorum mesela 1 kiloya kadar piliçle 1 kilo sonra 1 kilo 50 gram olsa artık tovağa girer. Piliç artı tavuk diye düşün farsan. Hepsi yani, piliç artı tavuk, e, tavuk bayağı bayağı giriyordur ya. Vallahi. Herkes köy tavuğuyordu yani. Baya dedin 98. %98. O zaman öyle konuşabiliriz. %98'in en, en evine e, piliç giren ülkemizde Neler neler, İşin başına tavuk etin tüketimi demiş mesela. Bu, Yıl, acaba yılda mı? Ne kadar, yılda, kilo'yu ver ben sana söyleyeyim 19 kilogram. Valla herhalde bir oturuşta yiyecek halleri yok 19 kilo'yu. Orası net de. Acaba yıllık da biraz ne kadar oluyor yıllık 19 olursa? Valla ayda bir kilodan fazla bir, bir buçuk kilo. kilo. Ayda, bir buçuk ayda kilo adam kilo. başı Sırf acaba göğüs mi sayılıyor? <gülüyor> yok canım. Yoksa mesela böyle tartılıyordu da Kemik ayrı mı diyorsun? Ya, yemediğin kısmı da bir içinde mi? Yani şey net mi diyorsun? Evet, yani bir başka nokta? ifadeyle 8 kere tavuklara da alıyorsun da onun içinden çıkan et 500 gram oluyor. Onu mu diyorsun? Haha dokuzuncu kere açıklandı aynı yayında yayınlandı. Tamam, Onu diyorum. O öyle öyle. Senin aynı senin dediğin. Soruyu unuttum. Türk Türkiye'de aileler haftada iki kez pilçeti yiyor. Demek ki ne nasıl yiyorlar? Tavuk etine bir şey yapan e, kişisel savaş veren bazı adamlar var çevremizde. Valla ben de onlardan biriydim de neyse ara ara onu kırıyorum. Olur mu kırıyorum. Yani şinitseldir bilmem nedir. Gerçi şinitselin orijinali de tavukla yapılmıyor ama. Ne diyeyim ha tamam şeyle yapılıyor. Yani ama yine de güzel de oluyor şinitsel yani tavuk etinden öyle bir şey var. 1990-2012 arasında piliçeti sektöründe 10 kat büyüme olmuş. Yani hakikaten ülke e, yavaş yavaş tavuğa, pil, doğruyor. tavuğa doğru gidiyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz biz oktay? Milleti yönlendir, tavuk işinde iyi para var ama. Ya şimdi bugün sevgililer günü abi. Ha. Sevgilinize tavuk dışında Yok, bir şey yedirin. Oradan, oradan bağlayamam. oradan olur. Çok şimdi, yiyoruz bunları. Bunun bugün bir farklı bir şey Şimdi bugün, yarın 15'i ya. Yarın 15'i. Yani Ege Kayacanın maş günü. Ma Mayaş günü. Kayacanın maaş günü yarın. Evet. O ya. Oradan da bağlayamayız abi. Ee, nasıl yapacağız ya? Şimdi şey ya bugün 14 Şubat ve ee, bir milyar kadın dans edecek ya bugün. Evet. Oradan da Ha, Kuğulu Park bugün açılıyor ya abi. Oradan orada bağlarız bak. Orada şeyler var ya kuğular. Evet. O kuğuları yemeyin. Lütfen onlar yenmek için değil. Kuğuya <gülüyor> sahip çıkalım. Ne yiyelim diye soran olursa. Tavuk yiyin. Köy tavuğu yiyin. Free range tavuk yiyin. İsterseniz free range olmayan tavuk yiyin. Oktay yeterli. <gülüyor> Kapatıyorum ben. Çok ironik oldu bu. Bu tabi lafımın üstüne çalacağım en güzel parçada herhalde Evans Morissette'dan. Ironik. Hayır ironik değil yalnız o ironik. Çıkınlı bir şey çalsaydın sonra benim bir işim var bugün gideceğim. Sevgi dinleyiciler herkesin işi var. herkesin kapatsın güzel güzel işini Sevgiler gününüz kutlu olsun ya bir veda ederim. Sevgiler gününüz Hadi Yeterli fayır. Ya bunu bir bizim <gülüyor> <gülüyor> de diyor, diyor ya, bak orayı bekledi. Bekte o yine duyulur. Anla çabalarla performans o, şey o yine duyulur. Bak bak ama dinle. <gülüyor> bak. <gülüyor> dedi dedi. <gülüyor> Vallahi hadi de, aynısını dedi ya. olacak <gülüyor>